<gülüyor> Bilin ki kardeşler, İslam'ın imamlarına, imamlarına karşı ve mücadditlerine mucedded, karşı ve ehlusüne döle cemaat alimlere karşı şeytanın birçok tuzakları vardır. <gülüyor> i̇bn Ta'im rahimullahü aleyhisselam Lahvan isimli kitabında şeytanın Adem oğluna yedi tane tuzak vardır der. Ve sonuncusu olarak şunu zikredir, şunu zikreder ve der ki, ebnü Kaymûr aleyhissallâh, sonuncu tuzak, şeytan kendi ordusunu, kendi askerlerini, Allahü Teâlâ'nın düşmanlar, Allahü Teala'nın dostlarına ve salih insanlara ve Allah e, salih insanlara imamlarını, sünnet ve cemaat alimlerine şeytanın kendi ordusunu musallat etmesidir. Ve kendi ordusunu onlara karşı har baştırmasıdır. Bu ordusun bazen şeytanlar olur, bazen de insan olan şeytanlar olur. Allahü Teala'nın dediği gibi وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ كَدَٰلِكَ Biz her peygambere insanlardan ve cinlerden bir düşman yaptık. Dolayısıyla her pe peygamberin insanlardan ve cinlerden düşmanları vardır. Bu sadece peygamberler için geçerli değildir. Bilakis peygamberleri takip eden, sünnete tabi olan insanlara da şeytan bu hilesinden nasibini aldırır. Yani şeytan kendi ordusunu bunlara musallat kıldırır. <gülüyor> bu şeytanın ordusunun en büyük hilesi ise Allahu Teala'nın salih kullarına karşı iftiralar ve yalan söylemeleridir. İnsanları sakındırması için. İnsanlar o salih insanlardan, o imanlardan, o ehl sünnet ve cemaatten korkması için kaçınması için bunlara karşı iftira ve yalan söylerler. Bu yalan söylemeler bazen yalanın aslı olur. Yani bir şey uydururlar, hiç aslar olmayan bir şeyler uydururlar. Veyahut da bazen olay, e, olaya bir şey ziyade edilir veya noksan ed ederler. Ki gerçek şeyi e, değiştirirler. Bu imamlardan bir tanesi de, bu dini tecbit eden, mucedditlerden bir tanesi de, Muhammed İbn Abdülvehab rahimullah Teala'dır. Şeytan daha önceden peygamberlere ordusunu mustallat kıldığı gibi kendisine peygamberleri takip eden alimlere de ordusunu mustallat kılar ki bu alimlerden bir tanesi de Muhammed İbn Abdülvehab rahimullah Teala'dır. Bu konuyu seçmemin sebebi ise kardeşler <gülüyor> bilindiği gibi bu imama karşı birçok iftiralar ve yalanlar, yalanlar ortada dolaşmaktadır. Ee, biz ise bu imamın ve bu imamın davetinin değerini bilmemiz gerekir. Zira bu imam Allahu Teala'dan sonra bu imamın sebebiyle e, Ceziret-ül Arap, Arap Yarımadası e, birçok şirk ve vebidattan e, korunmuş oldu. Ve bu imamın davetiyle sadece Arap Yarımadası değil bilakis dünyadaki hemen hemen her ülke bu imamın davetiyle e, teşerrüf oldu. Bu imamın davetinden etkilendiler. Ve şirklere karşı bir savaş ilan edildi. Bidatlara karşı bir savaş ilan edildi. Sahabenin inancı gibi inanmaya e, davet başladı. Ve bunun için de özellikle Suudi Arabistan'da kitaplar basıldı. Bu inanca davet etmek için. Kitaplar basıldı. insanlara dağıtıldı. Hac zamanında insanlar öğrendi. Hiç şirki duymayan insanlar belki hac zamanında duymaya başladılar. Kur'an basılmaya başladı bedava olarak. Hacılara dağıtıldı. Ee, insanlar oraya çalışmaya giderek bu davetlerden etkilendiler. Tevhidi öğrendiler. E, şirkten sakındırdılar. Dolayısıyla bu davetin etkisi, Muhammed bin Abdülrahmanın davetinin etkisi çok oldu. Baktığımız zaman Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Reyr'in hadisinde Allah Resulü der ki La tequmü sâtu Hatta tattaribe ilyâtu e, nisâid devs enge de dil huveysıra devs kabilesinin kadınlarının kalçaları Dülhüveysira putunun etrafında sallanmadığı müddetçe kıyamet kopmaz der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani devs kabilenin kadınların kalçaları oralarda sallanacak. Yani oralardan medet umacaklar, Oralardan işte şirk işleyecek. Bu olmadığı müddetçe Allah Resulü diyor ki kıyamet kopmayacak. Şimdi bu Dülhüveysira veya dülkarsa denilen kabire baktığımız zaman tarih boyunca üç defa yıkılmış ve yok edilmiş. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bu kabir takriben Suudi Arabistan'ın altlarında Yemen'e doğru taraflarda vuku buluyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun yıkılmasını emrediyor. Daha sonra kurunun mufaddale dediğimiz sahabe tabi'in tabi'in tabi zamanlarında tabi bu ibadet edilmiyor daha bu kabir. Sonra bu 3 asır geçtikten sonra yine bu kabire ibadet edilmeye başlıyorlar. Bazıları buna taaf ediyorlar. Bazıları işte çoluk çocuk istiyorlar. Medet-i olmuyorlar, Şefaat bekliyorlar. Yine ibadete başlıyorlar. Bu ta böyle devam ediyor. Ta ki Muhammed ibn Abdülvehab rahimallahu teala Muhammed ibn-i Suud ile birleştikten sonra bir devlet oluşturduktan sonra bu kabir dümdüz ediyorlar yine. Allah-u Teala'nın fadlıyla. Sonra birinci Suud devleti yıkıldıktan sonra 2. Suud Devleti başlıyor ee, Tabii ki 2. Suud Devleti'nin yerleri arazileri o kadar çoğalmıyor 3. Suud Devleti'nde yani şu anki Suudi Arabistan Devleti Abdülhaziz bunların şu anki kralın babası Abdülhaziz zamanında yine bu kabiri dümdüz ediyorlar ve şu ana kadar Allah'ım hamd olsun bu kabirde ibadet edilen falan üstünde türbe falan yoktur bu da Allah-u Teala'nın bu da allah Teala'nın bizim üzerimize bir nimetidir Dolayısıyla bu davetin nimetini iyi bilmemiz gerekir. Bizim bile şu an el sünnet ve cemaatin akide üzere olmamızın sebebi Allahu Teala'dan sonra en büyük nimet şüphesiz ki Allahu Teala onun nimetinden sonra bu imamın davetinin başlatmasının sebebidir. Şu anki Suudi Arabistan'daki devletin Allah o devleti korusun ve buna destekçi olan alimlerin sebebiyle biz bu davette bulunmuş bulunuyoruz. Tabii ki Muhammed bin Abdülvehab'ın yaptığı bu türbeleri e, düz etme falan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emrine itaaten bunu yapıyor. Zira Müslim'de geçen eee Ebu'l Heyyaj'ın hadisi Allah Resulü Ali Radiyallahu Teala Anhu Ebu'l Heyyaj diyor ki: "Eb'atuka ala ma ba'atni bihi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. La teda illa suveytah." Allah Resulü Ali Radiyallahu An Ebu Heyyaj diyor ki: "Allah Resul beni niye gönderdiyse ben de seni ona gönderiyorum." O da gördüğün yerden üstün bütün kabirleri dümdüz ed. Ve gördüğün bütün heykelleri kır. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Dolayısıyla Muhammed İbni Abdülahaba Rah rahimullahi ve teala'nın daveti de bunun üzereydi. Şirkten sakındırmak ve şirke götüren bütün yolları kapatmak. Kendisi yeni bir şey getirmemiştir yani. Yeni bir mezhep, yeni bir inanç selefte olmayan bir şey getirmemiştir. Yeni bir şey getirirse bir sapıtlık açmıştır deriz. Ki yeni bir şey getirmemiştir. Yeni bir mezhep de çıkarmamıştır. Kendisi de zaten bunu kitaplarında beyan ediyor. Sadece insanların türbelere, kabirlere, tapmalarını, şeyhlerini ilah haline getirmelerden, onların gaybı bildiğini iddia etmelere, medeti, şefaati onlardan istemelerden. Muhammed İbni Abdullah bunlardan nehyetmiştir. Ve tevekkülün, kurban kesmenin, adak adamanın, korkmanın, ümit etmenin, secde etmenin, Bereket bekleyin. Bütün bunlar ibadettir ve bunlar ancak Allahu Teala'dan istenildiğini beyan etmiştir Muhammed bin Abdullah Habeh bizlere Teala. Dolayısıyla yeni bir şey icat etmemiştir. Bu mukaddimeden sonra Muhammed bin Abdullah Habeh rahimeullah Teala'nın inancından bazı meseleleri zikretmek istiyorum. Birinci mesele kardeşler Muhammed bin Abdullah Habeh rahimeullah Teala'nın kaynağı neydi? Yani inancını ne, neyden öğreniyordu? Muhammed bin Abdullah Habeh rahimeullah Teala'nın e, Selef-i salihin kaynağı olduğu gibi e, Kur'an, sünnet ve icma'iydi. Bundan dolayı Muhammed İbni Abdülvahab Abduraz-ı Seniyye ciddi bir sayfa 55'te der ki Ve en ed'u men ila ahadi arba. Bana muhalif olan, bana karşı olan insanları ben dört şeye çağırıyorum der Muhammed İbni Abdülvahab. İla kitabillah, immâ ila kitabillah ve immâ ila sünneti resulillah. Ya Allah'ın kitabına ya da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sünnetine ve ama ila icmaai ehli el ilim ehlinin icmasına ittifakına çağırıyorum. Feyn aanada Eğer bunu kabul etmeyenler bu üç şeyi inat eden insanlara insanlara da'utu ila mubahalah. Lanetleşmeye çağırıyorum. Yani inat eden insanlar, kabul etmeyen insanlara lanetleşmeye ça çağırıyorum. Kema daa ila İbn Abbas fi mesela ferâid. Ferâid mesela miras meselelerinde İbn Abbas e, lanetleşmeye çağırdığı gibi Kada Sufiyan ve Öbeidani gibi el kaldırmama meselelerinde lanetleşmeye çağrdığı gibi ben de eğer bunu inat ediyorlarsa ben de lanetleşmeye çağırıyorum diyor ee, Muhammed bin Abdullah Dolayısıyla baktığımız zaman Kur'an-Sünnet ve Kur'an-Sünnet ve icmaya e, davet ediyor Muhammed bin Aldığı dini bu üç kaynaktır. Yine Durarü's-Saniye e, sayfa 53'te Muhammed bin der ki: "Sen semi'tu enni ftaytü bi şey'in kharajtu fihi min icma'i ehlil tögeç علي eğer benim hakkında ilim ehlinin icmatının dışında bir şey söylediğimi duyarsan ilim ehlinin ittifakının dışında icmatının dışında ben bir şey söylüyorsam o zaman bütün günah bana tevcih edilir bütün günah bendedir bunu duyuyorsan benden uzaklaştır Muhammed bin Abdullah rahmetullahi Dolayısıyla baktığımız zaman Muhammed bin Abdullah İbrahimullah Teala'nın kaynağı kitap sünnet ve icmadır fakat kendisi rahimeullahi Teala Hadis e, sünnet derken e, zayıf hadislerden sakındırmıştır, zayıf hadislerden amel edilmeyeceğini e, dikkat etmiştir. Zira e, durarız senin cilt bir sayfa 108'de der ki Rhammullah Teala der ki işte bir kişi ona mektup yazar Muhammed bin Abdullah Haba o mektubunda şu hadisi der Der ki ilim öğren, olay Çin'de olsa dahi, olay Çin'de olsa dahi. Bunun üzerine Muhammed bin Abdullah Haba der ki. أن Kişinin e, sıhhatını bilmeden, doğruluğunu bilmeden hadisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nispet, et, nispet etmesi doğru değildir der. Yani peygamber böyle dedi, peygamber şöyle dedi, bilmeden sahih midir, değil midir, bilmeden peygamber dedi demesi doğru değil, doğru değildir der ve o قول bila bir elim tezbir sözdür der. Far olur annke qultu ruviyye veya zikra veya zekara fulane hada munasib. Keşke şunu deseydin der. Bu hadisi zikrettin. Rivayet edildi ki veya falan kişi kitabında dedi ki veya denildi ki deseydin daha daha munasip olur derler. Ama cezmetme yani kesin olarak peygamber bunu demen bu hatadırdır. Rahimeullah Teala. Dolayısıyla Muhammed bin Abdullah'a baktığımız zaman Kur'an, sünnet ve icmayı e, kabul eden e, birisidir. Hatta sünnete baktığımız zaman, sünneti kabul ettiğinde sünnet ahad veya mutevatır ikiye ayırt etmez. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelen bütün sünnetleri ahad olsun mutevatır olsun e, kabul eder kendisi rahimullahu teala. İster bu amelde olsun, ister itikadlı olsun. Bunların hepsini e, kabul eder rahimullah teala. İcma'ya baktığımız zaman Muhammed bin Abdullah ibrahimullah teala icmayı da kabul eder. İcma ilim ehlinin ittifak etmesidir. E, hatta der ki, eee ilk muhalifet, ilk kabul etmeyen insan en nazamul mu'tedili denilen şahıstır. Nazamul mu'tedili bu mütedilden bir kişidir. E, i̇lk icmayı inkar eden bu şahıs olmuştur. İbn Kudeme Ravdatunadır e, isimli kitabında ve İbn Abdülber Camiye Ulum -Ul ve Hikem isimli kitabında dediği gibi. Maalesef tabi bu zamanda vardı icmayı kabul etmeyen insanlar çıkmıştır. Bunlar bu insanlar da kendilerine Selefi diye isimlendirilen insanlar maalesef. Ee, icma'yı kabul etmeyemeye başlamışlardır. Bunlar da deliller güya İmam Ahmed bin Hanbel şu sözüdür. İmam Ahmet'in şu sözü. Icma Kim icmayı iddia derse yalancıdır. İmam Ahmet böyle demiş. Fakat e, İmam Ahmet'in e, tabilerine, İmam Ahmed'in mezhebindeki alimlerine baktığımız zaman, As İmam Ahmet'in ashabına baktığımız zaman, İmam Ahmet'in bu sözünden icmayı inkar etmek anlamamışlardır. Bilakis İmam Ahmed İbn-i Hanber Teala icmayı kabul ediyor. Hatta birçok konuda İmam Ahmet icmayı nakletmiştir. İşte müminlerin çocukları cennette olduğuna dair, itikafın sünnet olduğuna dair. Kim seferde değilken seferde değilken namazı unutan kişi daha sonra sefere çıktıktan sonra seferde 4 rekat kılacağını Seferde değilken ama seferde hatırlıyor unuttuğunu. Daha sonra onun 4 rekat kılınacağının icmasını zikreder. Ee, Kur'an okulunun zaman dinleyin ayeti namazda olduğunu e, zikreder. Bu gibi bir şey. Bazı meselelerde İmam Ahmed icmanı, icma'yı zikreder, nakleder. Dolayısıyla İmam Ahmet İbni Hanbel icmayı inkar etmiyordu. Ama kim icma derse yalancıdır sözünden kasıt İmam Ahmet'in ashabı birçok e, yorum getirmiştir buna. Yani anladıkları şey. Bazıları demiştir ki işte Bundan kasıt sahabenin icması. Sahabenin icmasının dışında icma yoktur. Bazıları da demiştir ki 3 asrın icması. 3 asrın dışındaki icma yoktur. İbn-i Temi'ye el kitabında dediği gibi. Ebu Ya'la el-Uddeytimli kitabında da demişti. İmam Ahmet bunu ver azabından dedi. Yani hemen icmayı nakletmeyin. Önce bir araştırın. Bazıları da demiştir ki, yine bu Ya'la diyor. Bundan kasıt hiç ilmi olmayan, icma ile ilgili ilmi fazla olmayan kişinin icmayı nakletmesi. İmam Ahmed'in kastı budur demiştir. Alakullal yani İmam Ahmed bin Hanbel teala ve onun ashabı icmai kabul ederlerdi. İmam Muhammed bin Abdülvehab teala'nın taklit konusunda mezhebe tabi olma konusunda inancına geldiğimiz zaman Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah teala mezhep ta taklit etmeyi e, inkar etmezdi. Bilakis kendisi Hanbeli mezhebindeydi. Kendisi de yeni bir mezhep çıkarmış falan değildir. Fakat kendisi şuna karşıydı. Yani eğer bir kişi alimse ve ilim talebesiyse ve kendi imamı, takip ettiği imamı yanlış yaptığını görüyorsa ve doğrunun sahih hadisin başka imamda olduğunu görüyorsa o konuda sahih delili takip etmenin gerektiğini Muhammed bin Abdülvehhab der. Bunun dışında avam insanlar, bilmeyen insanların mezhep takip etmesi, taklit etmesinde bir beyis, bir beyis yoktur der. Bilaçiz onların takip etmesi vaciptir der. Ama karşı olduğu şey bir meselede sen biliyorsun ki sen imamın yanlış zayıf görüşü var halen yanlış olduğu halde sen onu takip etme. Bu yanlış olduğunu Muhammed bin Abdülvehab beyan eder. Zira Durrül Seniyye isimli kitabında sayfa bir cilt 1 sayfa 43'te der ki: "Fe innel ladzi ene alayhi ve bir kişiye hitaben der ki: "Benim inancım ve size davet ettiğim şey de "wa fil hakikati'l-iqtida'u bi ehli'l-ilm" benim inancım ve size davet ettiğim şey de gerçekten ilim ehlini ittiba etmek, ilim ehline uymak, ilim ehline e, uyumaktır der. Zira فإنهم zira, قد وصفوا الناس بذلك. bunu insanlara bunu vasiyet etmiştir. O dene. Ve min ashharikum ve min ashhariha kelam imamikum Şafii. İmam Şafii der ki bu sözlerin en meşhur imam Şafii'nin sözü der ki la budde tencidu anni ma tukhalifu'l hadis. Şüphesiz ki benden hadise muhalif olan şeyler göreceksiniz. Yani ben bir şey söyleyeceğim hadise muhalif olan ters olan şeyler göreceksiniz kadar Hadise muhalif olan her şeyden sizi şahit koyuyorum ki ben ondan döndüm. O görüşten, o görüşten döndüm diyor. İmam Şafii. <gülüyor> Muhammed bin Abdul daha sonra diyor ki, ve eðen ana fi muhalifeti hadal alim, ben muhalif Eğer ben bir alime muhalifsem, onun görüşünü almıyorsam sadece ben ona muhalif değilim. Fide axtalftu ana ve Şafii, mesela, fi Misal diyor, eti yenilebilecek hayvanlardan, ben ve Şafii aynı görüşte olmaktak, eti yenilmiş hayvanların bevlinden. Şimdi Şafii'lere göre, eti yenen hayvanların bevlü necistir. Eti yenen işte deve, koyun gibi hayvanların bevlü, küçük abdesti necistir. Yani pistir, elbisene gelirse namaz kılamın. Muhammed ibn Abdullah misal veriyor diyor ki ben Şafii'ye bu konuda katılmıyorum diyor. Bana göre şeydir diyor. Necis değildir diyor. Ee, niye? Çünkü oraniyen hadisine muhaliftir diyor. Ee, oraniyen hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, devenin e, sütünden ve beulinden, küçük abdestinden içmesini emrediyor. Has, bazı hasta olan insanlara, midetinden rahatsız olan insanlara peygamber içmesini emrediyor. Dolayısıyla necis değil yoksa emretmezdi. Ve keda... Enes radıyallahu teala'nın hadisinde Allah Resulü işte koyunlarının ahırında namaz kılmayı cahit kılıyor. Koyunların kaldığı yerler var. Orada namaz kılmayı cahit kılıyor. Muhammed bin Abdullah diyor ki İmam Şafi'nin o sözü, necistir sözü. Bu iki hadise tersdir diyor. Bu iki hadise e, e, tersdir diyor. Tersdir. Dolayısıyla bu konuda ben İmam Şafi'ye uymam diyor. Çünkü bu iki hadise ters olduğundan dolayı. Birisi şöyle dese diyor. Peki birisi dese ki o cahil insan dese ki, sen hadisi Şafii'den daha iyi mi biliyorsun diye. Hani öyle öyle geliyor nerede? Sen diyorsun, bu hata yapmış diyorsun, diyor ki sana, sen ondan daha iyi mi biliyorsun? Şafii'den daha iyi mi biliyorsun veya Ebu Hanife'den daha iyi mi biliyorsun derse diyor, Derim ki diyor, اَنَا لَمْ اُخَالِفَ الشَّافِعِ مِنْ غَيْرِ اِمَامٍ Ben Şafii'ye bu görüşümde muhalefet etmem, sadece ben değil. Bilalikası benim imamlarım var diyor. İmam Ahmet necis görmüyor. Ha, İmam Malik necis görmüyoruz. Ben kendimi muhalif etmiyorum. Benim imamlarım ee, var diyor. Bilakis ben diyor bu konuda İmam Şafii ile aynı derecede olan veya daha büyük alim olanı takip ediyorum diyor. Çünkü İmam Ahmet Misal veya İmam Malik Şafii ile aynı, aynı mertebede veya belki de daha üstündür ilim batımda. O Ben onları takip ediyorum bu konuda ki onlar dedi ki necis değildir bu hadislere binen. Onlar da aynı mertebede olduğunu onlar birbiriyle şey diyor. Ben o İmam Şafii'ye tabii kafa kaldıracak değilim ama onlar birbiriyle şey diyor diyor. Ben de bu alimleri takip ediyorum diyor. Sonra Muhammed bin diyor ki yine o kişi dersin ki sen de halen Şafii'den daim biliyorsun derse ben de ona derim ki diyor peki sen İmam Malik'ten İmam Ahmet'ten daim biliyorsun derim diyor. Anlaşıldı mı? Hani diyorlar yani sen Şafii'den daim biliyorsun bu konuyu. Derim ki ben de o zaman sen de İmam Ahmet ve İmam Malik'ten daim bilirsin daha mı iyi bilirsin derim diyor rahimullahu teala Dolayısıyla yani baktığımız zaman Muhammed bin Abdullah bin teala kendisi eee mezhepleri takip etmeye, taklit etmeye bir bir şey görmüyor. Bir be, yani bir beyit yok. Bilakis insanlar mecbur takip etmeleri lazım. Bir alime takip etmeleri lazım. Çünkü kimse Kur'an ve sünnetten kendisi hüküm çıkaracak gücü yok. Dolayısıyla taklit etmekte bir beyit yok. Bunda da icma var zaten. Ama Muhammed bin Abdullah'ın karşı çıktığı şey şudur. Sen biliyor sanki Mesela takip ettiğin imam kimdir? Diyelim Ebu Hanife. Herhangi bir meselede yanlış yapmış. Bu, demin ki anlattığım mesele işte esiyenen hayvanların küçük abdesti necis diyen Şafi. Bu meselede yanlış yapmış. Çünkü açıkça hadisler var. Peygamberin necis değil dediği hadisler var. Şimdi bu konuda sen biliyorsan ki bu apaçık hadis var. Bunun da fazla delili yok. Görmüşsen, bunu araştırmışsan ve halen sen hadisi telk edip o imamın sözüne takip ediyorsan bu yanlış diyor Muhammed bin Abdülvehhab. Ama hiçbir şey bilmiyorsan, caizsen tabii ki takip edersin. Onunla bir bezik. Ama biliyorsan, ilim talebiysen, araştırmışsan bunu halen kendi imamının sözünü takip etmende de yanlış diyor. Muhammed bin Abdülvehhab Rahimullah <gülüyor> Teala. Keza yine Muhammed bin Abdülvehhab'ın inancına, yani dolayısıyla fıkıhta görüşü, mezheplerde görüşü Muhammed bin Abdülvehhab'ın böyledir. Peki Muhammed bin Abdülvehhab'ın inancı nedir? Neye inanıyor? Muhammed İbn-i Abdullah'ın ab inancı, Selef-i Salih'in inancıdır. Sahabe-i ve tabi tabiinin ee, inancıdır. Zira kendisi Rahimullahu Teala durur. Saniye Cis sayfa 79'da der ki, وَخْبِرُكُمْ أَنِّي وَلِلَّهِ الْحَمْتُ مُتَّبِعُونَ وَلَسْتُ بِمُتَّدِعُونَ Der ki, size haber veriyorum ki Allah hamdolsun ben Selef'e Tabi'yim. Onları takip ediyorum, bidatçı değilimdir akideti ve dinim ki adinullah bi ve akidatu es salih akiden ve inancım Allah'a iman ettiğim inancımda selas salihin inancıdır der rahmetullahi teala. O mezhep ehli sünnet ve cemaat'in aliye imametü'l müslimîn. da ehli sünnet ve cemaat'in itikadı. Ehli sünnet ve cemaat'in itikadı imamlarının o akidiye sahiptir ki dört mezhepte bu akidiye sahiptirdir. der. kıyamet'e kadar der Rahimullahu Teala. Yine Muhammed İbn Abdülrahim Rahimullahu Teala, Kasim ehline yazdığı Risale'de der ki, bilinsin ki benim akidem kurtulan fırka, el Sunnet sünnet ve cemaat akidesidir. O da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, arasında ölümden sonra dirilişine iman etmek ve hayır, hayırlısıyla, şerlisi, şerriyle kadere imandır. Allah'ı kitabında, Allah'ı kitabında ve Resulünün ile kendi zatını vasfettiği gibi tahripsiz ve tatilsiz vasfetmek Allah'a imandandır. Dolayısıyla Muhammed bin Abdullah'ın in inancı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın in inancıdır. Daha sonra Muhammed bin Abdullah der, der ki, benim inancım Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadı. Dört mezhebin itikadı da Ehl-i Sünnet ve cemaatin itikadı olduğu gibi. Yani dört mezhebi imamın itikadı nasıl Ehl-i Sünnetse Sünnet benim de itikadım bu Ehl-i Sünnet inancındandır. Kıyamete kadardır. Fakat der ki وَلَكِنِّي بَيَّنْتُ لِلنَّاسِ اِخْلَاسَ الدِّينِ لِلَّهِ fakat ben bütün ibadetlerin ancak Allah'a yapılacağını insanlara anlattım der. وَنَيْتُمْ عَنْ دَعْوَةِ الْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَغَيْرِيمِ Ve ölülere veya dirilere dua etmenin, onlardan bir şey medet ummanın yasak olduğunu insanlara beyan ettim der. Vallahi şirk koşulmasından nahi, e, nehyettim der. Bu şirk işte Allah'tan başkasına kurban kesmek, adak adamak, e, tevekkül, sucud gibi bütün bu ibadetler ancak Allah'ın hakkı olduğuna hakkı olduğunu beyan ettim der Muhammed Abdullah Abdülrahab. Dürer Seniyyecik 1, sahfi 79'da dediği gibi. Üçüncü mesele ise Muhammed İbni Abdülrahab'ın bazı kitaplarını ele alacak olursak baktığımız zaman sadece Muhammed İbni Abdülrahab'ın birçok kitabı var. Üç tanesini ben zikredeceğim. Önemli olduklarından dolayı. Birinci kitap Mecmuatül Hadis isimli kitabın bu kitabında takriben 4600 tane hadis vardır. Hadis, sahabelerin sözleri veya tabinlerin sözleri vardır. Dolayısıyla bu kitap, Muhammed bin bu kitabı yazarken insanların, sahabelerin sözlerine uymasının, tabinin sözlerine tabi olmasını falan beyan eder. Ki bu hadisler hüküm hadisleri hakkındadır. Yani namaz, oruç, abdest gibi. İkinci kitap ise Kitab-ı isimli kitabı. Bu kitap uluhiyet tevhide hakkındadır. Takriben 66 tane bab vardır içinde. Kısım vardır. Konu vardır yani 66 tane. Bu kitap e, e, tabi çok önemli kitaptır. Hatta Şeyh bin Baz ve Hammadül Ansari der ki Kurûnul sonra yani 3 asırdan sonra uluhiyet tevhidi hakkında uluhiyet tevhide hakkında yazılan en güzel kitaptır der. Yani, Tabiinden sonra uluhiyet tevhide hakkında Allah'a ibadet edilmesinin hakkında yazılan en güzel kitap bu kitaptır der kitabı der. Gerçekten baktığımız zaman Muhammed bin bu, bu kitabı çok güzel bir şekilde yazmıştır. İçindeki meseleleri çok güzel bir şekilde beyan etmiştir. Baktığımız zaman mesela kitapta ilk önce bütün insanlara vacip olan Allah'a ibadet edilmesini zikreder. Sonra ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa liya'budun." Ben insanları ve cinleri ancak Allah'a ibadet etsin diye yarattım ayetini zikreder. Sonra hadi aynı babda muad İbni Cebel'in hadisiniz zikret. Orada ilk babda ilk kısımda Allah'ın kullar üzerinde hakkı onlara ibadet Allah'a ibadet etmesi ve hiçbir şeyde şirk şirk koşmamasıdır. Der. Dolayısıyla ilk babında tevhidin herkese vacip olduğunu beyan eder. Sonra ikinci babda tevhide teşvik etmek için der ki babu fadlü tevhid ve ma yekferu Tevhidin fazileti ve günahları affetme babına. Affetme bab. Yani tevhid günahla tevhid günahları affeder ve tevhidin fazileti hakkındaki e, babı zikreder. sonra الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن iman edip e, imanlarına zulüm karıştırmayan yani şirk karıştırmayanlara emniyet ve emniyet vardır ve onlar hidayete ermişlerdir hem dünyada hem ahirette sonra ibadetim nusametin hadisini getirir. İşte kim la ilahe illallah derse Muhammed Resulullah derse işte İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu ve resulü derse en sonunda işte cennet, cehennem hak derse cennete girer diye. Daha sonra babı men hakkakal cennete babı men hakkakal tevhide dekhalal cenneti bi Kim tevhide hakkıyla yerini getirirse cennete hesapsız, suhasız cennete girer Baba. Der ve i̇bn Abbas'ın hadisini zikreder. işte 70 bin kişi hesapsız, suhasız cennete gireceğini. Onlar humüllezine la isterkun. Rukiye sormayanlar, dağlamayanlar, uğursuzluğe inanmayanlar ve ancak Rab'lerine iman edenler Hadisi. Daha sonra babul havfimine şirk, şirkten korkma babı. Nasıl ki tevhidi anlattı, işte ee, tevhidin faziletini anlattı. Daha sonra tevhidin zıttı olan şirki anlatıyor ve şirkten korkma babını zikrediyor. Şirkten korkmamızın gerektiğini zikrediyor. Ve şu ayeti zikrediyor. Lâ Allah kendisine şirk koştuğunu asla affetmez diyor. Sonra İbrahim aleyhisselamın Benim ve çocuklarım şirkten putlara tapmaktan koru diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam korkuyorsa bizim korkmamız daha evladır diyor. Daha sonra peygamberin sahabesine akıvasına akas aleykümeşirk asgar. Zi en fazla korktuğum şirk küçük şirktir. o da riyadır. Sahabesine dahi peygamber korkuyor diyor. Bizim korkmamız daha evladır diyor rahimehullahu teâlâ. Daha sonra bu duayla ilahe el la ilahe illallah davet etme babı. Yani kişi tevhid'i öğrendikten sonra şirkten de sakındıktan sakındıktan sonra kişi tevhide la ilahe illallah davet etme babı. Sadece öğrendin tamam değil. Bilakis davet etmenin gerektiğini diyor. ve evet. De ki bu benim yolumdur. Allah'a davet ediyorum. Beni ve beni takip eden insanları basiret üzere ben ve beni takip eden insanlar basiret ilimli bir şekilde Allah'a davet ediyoruz. der. Dolayısıyla kişinin davet edeceği zaman ilimli olmasının gerektiğini der. Sadece Allah'a davet edeceğimizi gerektirir. Kendi şahsımıza, kendi zatımıza değil. Daha sonra İbn-i Abbas'ın hadisini zikreder. Ali radıyallahu teala Muad ibn-i Cebele min Sen gideceğin şey ehli kitaptan bir kavimdir. İlk davet edeceğin şey La ilahe illallah olsun. Hadisini zikrediyor Bukhari Müslim. Dolayısıyla kişinin ilk davet edeceği La ilahe illallah'tır. Devhiddir ve şirkten sakındırmasıdır. Ne, ne politika, bazı grupların yaptığı gibi ilk gidiyorsun politika. Ne kendi grupları, işte ne devlet kurma, ne şu kurma yok. İlk davet edeceği şey peygamberin ve ehl-i sünnetin la ilahe illallah tevhid ve şirkten sakındırma babını anlatıyor orada rahimallahu te'ala Daha sonra u ve bab tevhidi ve la ilahe tevhidin tefsiri ve la ilahe illallah'ın tefsiri babını zekrediyor yani tefsir la ilahe illallah ne demek Allah'tan başka ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur bir şey inkar ediyorsun ikincisini ispat ediyorsun yani hiçbir ilah yoktur inkar ediyorsun ibadet edilen hiçbir şey yoktur inkar ediyorsun. Bütün bunları inkar etmen lazım. Ne bir türbe, ne bir kabir, ne bir ağaç, ne bir taş. Bütün bu ibadet edilenler inkar etmen lazım. Daha sonra illallah ancak Allah'tır diye. Ancak Allah'a ibadet edilir. Ancak O'nun hakkı vardır diye. Bunu ispat etmen gerekir. Babını zikrediyorum. Daha sonra şirkin kısımlarına gidiyor. Babu mine şirki lipsul halaqati vel khayti ve nehvehime li ref'il balai ev def'i İşte halata takmanın veya ipliğin takmanın Belanın gitmesi için ve def edilmesi için halaka ve etliin takılmasının şirk olduğu babanı e, zikrediyor. Daha sonra babu men raka bir şeçaren, o hacaren, ve hmişme işte ağaçtan veya da taştan berekat arayanların şirk olduğunu beyan ediyor babu. Daha sonra Allah'tan başkasını kurban kesilmesinin şirk olduğunu zikrediyor. Daha sonra Allah'tan başkasını kurban kesilen Allah'tan başkasına kurban kesilen kesin kesinilen yerde Allah'a kurban kesinilmez. Babını zikrediyor. Bir yerde Allah'tan başkasını kurban kesiyorsan sen de Allah'a kessen de orada kesemezsin demek istiyor. Eee adağın şirk olduğunu babını zikrediyor. Sonra sığmanın ancak Allah'a yapılacağını e, zikrediyor. Sonra medetumanın ancak Allah'a yapılacağı babını e, zikrediyor. Daha sonra bir medet ancak Allah'a yapılacağından sonra başka bir bab daha zikrediyor. Diyor ki Peygamberden Enes Radiyallahu Teala'nın hadisini zikrediyor. Diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Uhud Savaşı'nda dişi kırıldı, başı yarıldı, birçok şeyler oldu. Şunu demek istiyor. Yani Peygamber kendisine fayda veremiyorsa dahi bilakis ondan sonra kendisine fayda veremiyorsa dahi öldükten sonra başkasına fayda vermesi daha, verememesi daha evladır diyor. Yani kendisine dahi fayda veremiyor. Dişini dahi kurtaramıyor. Başın dahi yaralmasından Men edemiyor. Başkasına nasıl yardım etsin? Siz onlara daha peygamberi çağırdığınız nasıl peygamberi çağırıyorsunuz Allah'a bırakıp da demek istiyor yani. Daha sonra işte Buhari Müslim'de geçen hadis zikrediyor. Allah Resulü ey kızım Fatime amcam Abbas işte halam Safiye, Kureyş kabilesi size bir faydam yok. Allah'tan kendinizi satın alın. Herkesin faydası olan kendi amelleridir. Peygamberin bir faydası olmadığını. Yani burada şunu demek istiyor. Benim size bir faydam yok. Bana güvenmeyin, bana tevakkül etmeyin, bana ümit etmeyin. Birakis ancak Allah'a ümit edin, ancak Allah'a tevakkül edin. Kalbiniz ancak Allah'la olsun demek istiyor. Daha sonra yani insanların en hayırlısı olan Muhammed salihullah daha fayda veremiyorsa, başkasından ummanın daha başkası daha fayda veremeyecek veremeyecek demek istiyor rahimullah rahim cennet bu yağmur yağdırması yağması için vesile etmesi 10 niyeti. Tabii geleceğiz <gülüyor> şimdi. Geleceğiz <gülüyor> de <gülüyor> şimdi. Süperlerde onu. Daha sonra işte hatta ida fuz'i an kulubihim. "Kalu ma za qala rabbukum?" "Qalu al-haqqu ve huvel aliyyu'l-kebir." Ayet-i zikretir. O da işte Allahu Teala meleklere konuştuğu zaman ve melekler o zaman şey diyecekler. Allah'ın korkusundan bayılacaklar. Daha sonra ayıldıktan sonra geldi. "Meda? diyecek ki. Bukum". Diğer melekler Cibril, Cibril Aleyhisselam diyecek ki, ilk kitabı ayılan Cibril olacak. Diyecekler ki, Rabbimiz ne dedi? O da diyecek ki, "Kâl al-Hakk'u, wa al-Ali al, -al O Ali en büyükdür, en büyüktür, o en büyük olan Rabbimiz hakkı söyledi diyecek. Burada da şunu demek istiyor. Yani insanların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine faydası yok, başkasına faydası yok. Meleklerin en hayırlısı olan Cibril Aleyhisselam. Allah'ın korkusunda bayılıyor. O kadar zayıf bir, Allah'ın katında o kadar zayıf bir şey. Nasıl olur da siz hala bu zayıf olan mahlukattan medet umuyorsunuz, onlara tevkül ediyorsunuz diye. Onu demek istiyor Rahimullahu Teala. Daha sonra birçok bab var. 66 tane bab takriben zikrediyor. Daha sonra işte şirke götüren yolları zikrediyor. Diyor ki, <gülüyor> <gülüyor> Beni Adem'in şirke girmesi ve dinlerini terk etmesinin sebebi salih insanlarda aşırıya gitme babı. İnsanlar da aşırıya gittiği zaman şirke girersin. Eee zikrediyor. Ondan sonra salih <gülüyor> bir insanın kabrinde yanında Allah'a dua etmenin, Allah'a ibadet etmenin, Allah'a ibadet etmenin e, haram olduğunu e, zikrediyor. Kaldı ki insan türbeden bir şey umduğu zaman nasıl olur? Daha kötü olduğunu beyan etmek istiyor. Yani kabrin önünde ibadet yapılacağını, yapılmayacağını falan zikrediyor. Çünkü şirke yol açtığından dolayı. Daha sonra bab-ı maca, Salih insanların kabrinde aşırıla gitmek, onları Allah'tan başka ibadet edilen şeyler yapılacağını zikrediyor. Ve daha birçok bab zikrediyor. Yani gördüğünüz gibi Muhammed bin Abdullah tevhidi çok güzel bir şekilde anlatıyor. Önce tevhidini anlatıyor, sonra fasiletini, sonra şirketini. Tevhide davet etmeni, sonra şirkten sakındırmayı, daha sonra şirkin çeşitlerini, daha sonra şirke götüren bütün yolları falan Rahimullah Teala bu kitabında kitab-ı tevhide çok güzel anlatıyor. Dolayısıyla her ehl sünnet olan kişi bu kitabı okuması gerekir. Kitab-ı tevhide Rahimullahu Teala. Üçüncü kitap ise Muhammed İbn Abdülvehhab'ın... Ee, ee, rahimullah teala'nın ee, Keşfü'ş-şubhat isimli kitabı. Bu Keşfü'ş-şubhat ise şüphelerin keşfi, şüphelere cevap isimli. Bu kitap Türkçeye tercüme edildi. O, okumanızı tavsiye ederim. Muhammed bin Abdullah kitabı tevhidi yazdıktan sonra bazı insanlar itiraz ediyorlar. Şüpheler getiriyorlar. Nasıl olur da böyle? Nasıl olur da? Onunla o şüphelere karşı Muhammed bin Abdullah cevap yazıyor. Türbelerden Medetü'l-Meyfan'ın şüphelerin cevabını yazıyor. Ee, bunda ee, rahimullah teala kitabı çok güzel bir kitap. Hepinize tavsiye ederim. Burada ilk önce işte Mekke müşriklerinin inancını anlatıyor. Onlar Allah'a inandığını sanın. Fakat şirke düşmelerinin işte Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini anlatıyor. Daha sonra işte iki şekilde cevap veriyor. Bir umum olarak bir de tahsilatlı bir şekilde. Umum olarak diyor ki bir kişi şüphe getirirse diyor sen o şüpheyi bırak diyor. De ki diyor ben muhkem olan açık olan ayetlere vadislere iman ettim de diyor. Benim inancım budur diyor. Bu şüphe bir şey varsa diyor o şüpheden dolayı ben bu açık olan ayetlere vadislere bırakamam dedi, diyor. E, mucmel, şey, mu, yani mucmel cevap bu diyor. Tafsilatlı cevaba geldiği zaman işte tafsilatlı orada anlatıyor. Birisi şöyle derse şöyle deriz. Böyle derse böyle deriz. Hatta en büyük şüphelerini getiriyor. Bir insan namaz kılıyor. La ilahe illallah diyor. Hacca gidiyor. O iş tutuyor. Hala nasıl kafir olabilir? Nasıl ona kafir diyebilirsiniz diyor. Muhammed bin Abdullah diyor, yani bir insan bunları yapabilir fakat dininden çıkaracak bir şey yaparsa kafir olabilir diyor. وَكَفَرُوا بَعْدِ اِسْلَامِ İslamlarından sonra kafir oldular. İşte Ebu Bekir radıyallahu teala'nın mürted dekat vermeyenleri, inkar edenlerle savaşması gibi, onları kafir ilan etmesi gibi. Dolayısıyla bir insan la ilahe illallah diyebilir ama kabilleri türbelere taparsa falan, la ilahe fayda vermeyeceğini zikrediyor. Sonra kul ebillahi ve ayatı de ki Allah'la, ayetleriyle, Resulüyle mi alay ediyorsunuz? Özür dilemeyin imanınızdan sonra kafir oldunuz ayetini falan getiriyor. Dolayısıyla bu kitapta Muhammed bin Abdullah'ın çok güzel bir kitabı Rahimullah aleyh. 3. nokta ise kardeşler Muhammed bin Abdülvehhab'a atılan bazı iftiralar ve şüphelere karşı cevaplar hakkında olacak. birinci şüphe ise Muhammed bin Abdullah'a atılan iftira ise Muhammed bin Abdullah'ın mücessim veya müşebbih, mücessime veya müşebbiheden olmasıdır. Mücessime veya müşebbihe ne demek? Yani bir grup var. Diyorlar ki Allah'ın eli, Allah'ın sıfatları bizim elimiz gibi. Allah'ın yüzü bizim yüzümüz gibi. Allah'ın işte aha, gülmesi bizim gülmemiz gibi. Böyle bir grup var. Bunlar sapık. Hatta dinden de çıkar bunlar. Ama birçok bidat ehli, sapık ehli yani ehli sünnete karşı bu lakabı kullanıyor. Çünkü ehli sünnetü'l cemaat Allah'ın ne kadar sıfatları varsa, isimleri varsa kabul ediyoruz ama benzetmeksedir. Allah'ın eli var ama bize benzemez. Nasıl olduğunu Allah bilir. Allah'ın yuduğu. Biz öyle dediğimizden dolayı kabul etmeyen bid'at ehli. Bu sıfatları kabul etmeyen bid'at ehli bize karşı el üstüne takar diyor diyorlar ki siz mucessimesiniz. Yani siz Allah'ı cisimlendiriyorsunuz. Siz Allah'a benzetiyorsunuz. Böyle lakaplar şey diyor kullanıyorlar ki bunu da Muhammed bin Abdülvehhab rahimehullah Teala hakkında da demişler. Ahmed Zeyni Dahlan, ed durarüs kitabında sayfa 56'da der ki Muhammed bin Abdülvehhab hakkında ve izharu't-tessim li'l-bari teala vaakideh i̇şte ders lidalik Muhammed bin Abdullah Vehhab Allahu teala insanlara benzetirdi diyor ve bunun içinde dersler yapardı diyor Ahmed Zeyni Dehlendi denilen şahıs tabe bu ehli sünnete yapılan büyük bir iftira Ta önceden yapılmıştı Muhammed bin da bu şüphesiz ki iftiradır. Zira Muhammed bin Abdullah Durulistan'ya cilt 1 sayfa 29'da der ki Oşhidullah ve men min benim sizi şahit Allah şahit kılıyorum ve yanımdaki olan melekleri şahit kılıyorum ve sizi şahit kılıyorum ki benim inancım e, firqatu en najiye tayfatu'l mansur ehli sünne ve Cemaat'in inancıdır. Bir daha sonra yine diyor ki rahimeullah teala o inancını atın e, ehli'l kasime katim ehline yazı risale diyor ki, ehl sünnet ve cemaatin şudur. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resulüne, ölümden sonra dirilişe iman etmek ve hayır, hayırıyla, şerriyle kadere imandır. Allah'ı kitabında ve Resulünün ile kendi zatını vasfettiği gibi tahrifsiz ve tafilsiz vasfetmek ve Allah'ın imandandır. Ve tafil ve tahrifin tam aksına allah Teala'ye Teala'ya onun bir benzeri yoktur. O işitendir, görendir diye itikat eder ve kendi zatını Vasıfladığı şeyleri ondan nef e kendi zatını vasıflandırdığı şeyleri ondan nef yederim ne de ondan nef yederim ne de ke e kelimelerini tahrif edip yerlerini oynatırım ne de isimlerinde ve aitlerinde ilhada saparım ne natırlığını takdir ederim ne de onun sıfatlarını yaratılmışların sıfatlarına benzetirim şahit burada Muhammed bin Abdullah diyor ki yani ben Allah'ın sıfatlarının hepsine kabul ederim tahrif etmem kabul etmeksiz yapmam Yorumlamam. Sonra da diyor ki, ne nasıllığını takdir ederim, yani ne nasıllığına girerim, nasıllığını kafa yormam, yani ne, ne, de ne de onun sıfatlarını yaratılmışların, yaratılmışların sıfatlarına benzetirim. Ne onu yaparım ne de yaratılmışların sıfatlarına benzetirim yani diyor. Yani peşine düşmem haşa böyle edeyim. Ne peşine düşerim diyor, <gülüyor> ne de ne kendi kafamda derim böyledir böyledir, ne de insanlara benzetirimdir. Allah'ın sıfatlarını olduğu gibi kabul ederim der. Yani burada da kendisi zaten burada onun yalan olduğunu Rahimullahu Teala beyan ediyor. İkinci şüphe ise Muhammed bin Abdül yapılan şüphelerden evliyanın kerametlerini inkar etmektir. Derler ki Muhammed Abdullah Abdül Vahaba kerametleri inkar ediyor. Osman İbni Yahya'l-Alebi Faslu Kitap isimli kitabında dediği gibi sayfa 42'de Kema keffere men i'teqede kerametel evliya Kedem Muhammed bin Abdül evliyanın kerametlerini kabul edenlere kafirdir derdi. Diyor bu Osman bin Yahya alebi Tabi bu da yalandır. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancı kerametlere iman etmektir. Ee, hem keşif hem de tesir veya kuvvet yolunda olan kerametlere e, kabul etmektir. Ki Muhammed İbn Abdülhabir Rahimullahu Teala da bunu kabul ediyordu. züret seniye sayfa 32'de der ki Rahimullahu de Teala ''Evliyaların kerametlerine inanıyorum ve onların bazı keşif olan şeylere iman ediyorum.'' der. Fakatler ille annhum Fakat Allah'ın hakkından hiçbir şeye hak kazanmıyorlardır. Allah'ın hakkına ibadet etmek, medet olmak falan bunların yani bu evliyalar bunların hiçbirine hak kazanmazdır. Ama onların kerametlerini kabul ederim der Teala. Burada da tabii yalan olduğunu burada anlıyoruz. 3. şey ise yalan ise Muhammed bin Abdullah İbrahimullah Teala tevessül kabul etmez. Tevassul yapanlara e, kafirdir der, der, der, derler. Yani, şimdi, yoksa diyordu. şimdi tevassul kelimesine baktığımız zaman e, tevassul ne demek? Tevassul iki ayette geçir. Ya İyihlediine, aminu taqulla wabtqun ilayhiül wasil, iman -e. edenler Allah'tan korkun ve ona vesile arayın. Ona vesile arayın. Başka ayet Allah der ki, ülai k aladin ila rabbihim o, iman, o dua edenler, ibadet edenler Rablerine kavuşmak için en kolay vesileler ararlar. En yakın vesileler ararlar. Şimdi vesile ne demek? وَبْتَهُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ <gülüyor> Allah'a vesile arayın. Buradaki vesileden kasıt, ehl Sünnet ve Cemaat'ın icmasıyla salih amellerdir. Yani Allah'a yaklaşmak için salih ameller arayın, vesile arayın, salih amel, namaz kılır, hoş tutur. Bunda icma vardır. İcmai İbn-i Kreti'yi te'ala, tefsirinden akletmiştir. Yani ehli sünnetin görüşünün bu olduğunu. Ve icma vardır. İbn -i Abbas radıyallahu taala anhu'nun sahabenin diğer görüşleri de hepsi kurbeti temsil ederler. Yani Allah'a yaklaşmak için ibadetler temsil ederler. Dolayısıyla yani sahabenin görüşü, ehli sünnet ve cemaatin icması vesileden salih amellerdir. <gülüyor> salih amellerdir. Eee Başka ayet Allah'den ki ulekeledin yed'un yebtehuna ila rabbihim vel vesile o ibadet edenler Rab'lerine kavuşmak için vesile alırlar. Yani salih ameller alırlar. Bu ayetin tefsirinde e, Seleften birçok e, İbn-i Abbas radıyallahu teala der ki <gülüyor> bazı cinler, bazı insanlar cinlere ibadet ediyorlar. Cinlere. Daha sonra o cinler Müslüman oluyor ve e, o insanlar halen onlara ibadet etmeye başlıyor. Allah da onlar hakkında diyor ki o cinler hakkında ''Ulâ kellezîne yed'ûn rabbihim ve O İbadet ettiğiniz cinler Allah'a kavuşmak için onlar kendisi ibadet yapıyorlar. Onlar kendisi Allah'a yakınlaşmak arıyorlar, ibadet ediyorlar. Onlar kendisi Allah'a muhtaç diyorlar. Yani o cinler de Allah'a muhtaç. Onlar da Allah'a ibadet ediyor. Siz nasıl olur da o cinlere ibadet ediyorsunuz değil? Allah onlara böyle delil getiriyor. O insanları, şirke düşen insanları. Seleften bazıları da diyor ki insanlar işte Hz. İsa'ya ibadet ediyorlardı. Bunun üzerine allah Teala ayet indirdi. Bu ayet indirdi işte. O dua ettikleriniz Allah'a kavuşmak için ibadet ediyorlar. Yani İsa Aleyhisselam dahi Allah'a muhtaçtır. O da Allah'a yaklaşmak için ibadet ediyordu. Kaldı ki siz nasıl olur da muhtaç olan İsa Aleyhisselam'a dua ederseniz Ana <gülüyor> kulla hal. Şimdi tevessüle baktığımız zaman vesilenin manasını. Şimdi kardeşim bilin ki Şeyhülislam İbn-i Teala İktidar Sırat-ı Mustaqim isimli kitabında ve İbn-i Kayyim A'lam-ı isimli kitabında. kaza i̇bn Teymi İstikami isimli kitabında. Şunları zikrederler. Denir ki allah Teala bazen bir lafı zikreder, bir söz zikreder. Kur'an Sünnet'te Allah ve Resulü. O sözün manası, o lafın manası, o kelimenin manası şudur. Mesela tevassülü manası nedir? İbadet. Allah'a yaklaşmak için ibadet. Fakat daha sonradan gelen insanlar bu kelimeyi kendi anladığı şekilde anlarlar. Mesela tasavvufçuların tevessülden kasıt nedir? İşte bir şeyh yapmak. Dolayısıyla tasavvufçulara tevessül dediği zaman ne neyi anlarlar hemen? İşte şeyh vasıta kılmak. Allah ile kendiniz arasında bir vasıta, bir insanın vasıta kılmak diye anlarlar. Sonra kendi anla sonradan çıkardıkları bir anlama bu. Sonradan ihdas etmiştir, çıkarmışlar. icat etmiştir bu anlamayı. Daha sonra bu böyle anladıklarında Kur'an'a baktıkları zaman da Allah'a vesile alayken vesile arayın ayetini kendi anladıkları şekilde anlamaya başlarlar. Anladınız mı? Yani burada da yanlışa girerler. Mesela kendileri tevessülle kendisi ne demişler? Allah ile kendimiz arasında bir aracı kılalım şeyhleri. Böyle e te tevessülü böyle anlamışlar. Daha sonra bu sonradan çıkan bu anlamayla Kur'an'ı anlamaya başlamaya başlamışlar. Kur'an'ı nasıl anladılar? Kur'an'da vesile arayından kasıt da demişler ki hemen işte e aracı kılın. Allah ile kendimiz arasında bir şahıs aracı kılın. Bu ise yanlıştır şüphesiz ki. Zira buradaki vesileden kastık ilim ehlinin icmasıyla şeydir, salih amellerdir. Fakat vesile iki şey kastedilir. Salih amellerse tamam doğru, bu salih ameller. Bir de Allah ile kendisinin arasında bir aracı kılmak. İşte şeyh ona ibadet etmek, ondan medet olmak. Bu şirktir, bu küfürdür, bunu yapan kafir olur. Bir de bazen de vesileden kastık şunu kastedebilirler. E, Furan'ın yüzü suyu hürmetine diye dua etmek. Fulanın cehafı, fulanın mertebesinden dolayı Allah'ın beni affet. Fulanın yüzü suyu hürmetine. buna devetiyle diyebilirler. Dolayısıyla vesile denildiği zaman üç şey kastedebilir. Doğru vesile, o da salih ameller. Şirk olan vesile, o da kişiyle kendi arasında Allah, bir kişiyi, Allah ile kendi arasında birisini vesile kılmak. Hristiyanların yaptığı gibi papazı vesile kılıyorlar. Bu şirk küfürdür. Üçüncüs de fulanın yüzü su hürmetine diye dua etmek. Bu da bidattır. Bu da küfür şirk değildir ama, ama, ama bidattır. Muhammed İbn Abdülhamir Rahim ise tabi ikincisine küfür der, der Üçüncüsüne de bidat der, Yani kafir demez. Bundan dolayı Muhammed İbn Abdülhamir bu üçüncüsünü küfür olmadığını der. Yani tevessürün. Der ki bana iftira atılan şeylerdir. der. Kasim ehline yazdığı kitapta der ki iftiralardan. Bu iftiralardan bazıları Şöyledir, yani bana iftiraatını anlar, Muhammed i̇bn diyor. Ben dört mezhebin kitaplarını iptal ediyormuşum. Ve diyormuşum ki insanlar altı yüz senedir hiçbir şey üzerinde değildiler. İçtihat iddia ediyor, taklitten kendimi dışarıya görüyor ve diyormuşum ki ulemanın ihtilafı bela ve musibettir. Salihlerle tevessül edenleri tekfir ediyormuşum. Salihlerle tevessül edeni tekfir ediyormuşum. Yani bütün bunların yalan olduğu, iftira olduğunu Muhammed İbni Abdülhamir anlatıyor. Yani salihler de tevessül ne demek istiyor? Yani fulan kişinin yüz yüzüzü yürmetine değil. Dua edenlere ben kafir diyormuşum. Muhammed bin Abdullah diyor ki bu yalandır diyor. Ben bunu, ben böyle bir şey kimseye böyle bir şey demedim diyor Rahim Allah'u Peki böyle yapılmasını istiyor mu yani? Tavsiye ediyor mu? Dersten sorum, onu şey Şüphelere şeyden. Ee, dolayısıyla Muhammed İbni Abdülhamir yani e, e, tevessül konuyu kabul etmiyor caiz değil diyor yani. falanın yüzü suyu hürmetine değil, dua edilmesini caiz kılmıyor. Ama ben kafir diyorum falan demiyor orada. Bu bana atılmış bir iftiradır diyor Rahim Allahü Teala. Dördüncü şüphe ise Muhammed İbni Abdülhab Rahim Allah'u Teala insanlara çabuk kafir diyor iftirası. Hemen herkese kafir ilan ediyor. Bu da tabi ki Muhammed İbni Abdülhab'a iftiradır. Zira tekfir meselesi birisine kafir demek çok tehlikelidir. Bukhari Müslüm'de geçen Ebu Zerr'ın hadisinde Allah Resulü diyor, kim birisine kâfir derse, eğer o ise tamam ona döner. Ama kâfir değilse kendisine döner diyor o söz. Haksız diyerek kâfir dediyse o söz kendisine kendisine döner diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi Bundan dolayı ehl-i sünnet -i cemaat tekfir meselesinde, birisine kâfir etme meselesinde çok titizdirler. Bir insan kufri bir amel yapsa dahi hemen ona kâfir ilan etmezler. Belki hüccet ikame edilmesi lazım. Belki kişi cahildi, belki bir tevili vardı. Kişi belki kasıtla onu yapmadı belki de zorla yaptırıldı gibi istimarlar olduğundan dolayı kişiye hemen kafir kişiye hemen kafir demez ehli sünnet hocamın. Kim Muhammed bin inancı da böyleydi. Kişiye hemen kafir demez rahimehullah Teala. Bu nedenle Muhammed bin Abdülvehab der ki: "Vela yukefferu muayenen illa ve la illa ma Alimlerin küfür di, zimet di ancak ben küfür derim. Tekfir ederim. Der. Yani alimlerin icma ile kafir dediği şahıslara ben önce kafir derimdir. Yine Muhammed bin Abdullah Abdullah l cilt bir sayfa 10 102'de der ki Erkanül İslami 5 İslami rükunları 5 der Evveluha şehadeten. Birincisi La ila illallah Muhammedun Rasuluhu. İki şehadet der. erkanul l Daha sonra dört rükun. Yani namaz, oruç, haç ve, haç ve zekat der. Fel erba'at ize biha ve terahtaha tehaunen ve biz onu Bu dördünü kişi tembellikten dolayı terk ederse der bu kişilerle biz savaşırız doğru. Ama bu kişileri tekfir etmeyizdir. Bu kişilerle karşı bunları terk eden insanlara karşı doğru kullanır ama bunlara kafir demeyizdir. Vel <gülüyor> Alimler bu dört şeyi tembellikten dolayı terk edenin e, terk etmenin e, küfür mü de değil mi diye ihtilaf etmiştirler. Bu dört şey. Küfür mü terk ederse tembellikten dolayı kâfir mü değil mi ihtilaf etmiştirler. Wallâh nukafiro illa ma ajma' alîhiül <gülüyor> ulama. <gülüyor> biz isâncat alimlerin icma ettiği şeyde insanlara kâfir derizdir Alimler neyi icma ediyor insan? La ilahe illallah terk eden kâfir olur. Biz o zaman ona kâfir derizdir Ama ihtilaflı meselelerde biz şahısları tayin ederek kâfir demeyizdir Muhammedül Nabi Allahü Yani bu kadar titizdi. Bilakis Muhammedim Abdülhakir yani Allah'tan başkasını ibadet edene dahi hemen kafir demeyiz der. Doğruysa seniye cüt bir sayfa 104'dedir ki. Oyda kulla lanu kafiro men abed sanam eldi ala Abdülkadir. Abdülkadir Cilani'nin türbesinin üzerinde olan e, türbesinin üzerinde olan puta tapana biz kafir demiyorsak der. Abdülkadir Cilani'nin türbesinin üzerinde olan puta tapana biz kafir demiyorsak der. Ve Ahmed el-Bedevi'nin türbesinin üzerinde olan puta, tapana biz kafir ee, demiyorsak der. Niye bunlara kafir demiyormuş? Onlara taptıkları halde. Li-ecli cehlihim ve ademi men yunbihuhum. Cehaletlerinden dolayı, cahil olduklarından dolayı bunlara tapana biz kafir demeyizdir. der. Ve, ve kimse onlara beyan etmiyor bunun şirk olduğundan dolayı. Beyan etmeyen olmadığından dolayı bunlara biz kafir demeyizdir. der. Fekeyfen nukesfiru melem yusur billah. Bunlara da şirk koşan insana da kafir demiyoruz. Cahil olduklarından dolayı. Onları anlatan olmadığından dolayı diyor. Kaldı ki şirk koşmayan insana biz nasıl kafir diyelim diyor Muhammed ibn Abdülhabi. Çünkü yani bunu doyarızse niye cilt bir sayfa 104'te diyor. Niye bunu diyor? Çünkü bazı insanlar Muhammed bin Abdülhabi'nin aleyhine diyor ki yalan olarak iftira olarak ona hicret etmeyene Muhammed ibn Abdülvahabi hicret etmeyene Muhammed bin Abdullah kafir diyor diyor. İftira atıyorlar. Muhammed bin Abdullah ona cevaben diyor ki biz filan kabire tapana, filan puta tapan, cahil olduklarından dolayı tapana kafir demiyorsa der, bize hicret etmeyeni ve şirk koşmuyorsa bize de hicret etmiyorsa bunlara nasıl kafir diyelim diyor. Yani onları yalanlıyor rahimallahu te'ala. Bilakis Muhammed bin Abdullah rahimallahu te'ala cilt, durar seniye cilttir. Sayfa 405'te say ah sayfa 405'te ee, İbn Teymiye'nin şu sözünün naklediyor ve ikrar ediyor. Diyor ki İbn Taimiye, "Vana ağzımlı nasi nehyanla en yunsbel meyino ile tekririn, ou tefsikin, ou mausiyetin ben insanların bir kişi şahıs olarak tayin ederek birisine kafir, fasık ve da asi denilmesine nehiyeden en fazla benim diyor İbn Teymiye. Birin hemen direkt. İlla ide ulema ennu kad qama Ta ki onlara hujji ikame edilene kadar. Onlar cahilse bunları yapmayız diyor. ki onlara cüzet ikamet yani delil getirenler kadar, yaptığınız şeyler hata olduğunu, yani e, anlatılana kadar. Yoksa biz, e, yani ben insanların e, birisine kafir denmesine en fazla nehiye denim diyor. yasaklayanım diyor İbnü Teymi ve Muhammed bin Abdülah bunu ikrar ediyor. Birler ki Muhammed bin Abdülah insanların çoğu Müslüman olduğunu beyan ediyor. Çünkü yine iftira atıyorlar ona diyorlar ki, çoğu insanlara kafir diyor diyi falan. Muhammed bin Abdülah bunun da yalan olduğunu zikrediyor. Düradü Seniye Cid 1 sayfayı 73'de diyor ki وَأَمَّتْ تَكْفِيرُ فَاَنَا اُكَفِّرُمْ مَنْ عَرَفَ د۪ينَ الْرَسُولِ ثمَّ, مَا ثُمَّ بَعْدَ مَعَرَفَهُ سَبَّهُ Tekfir etmemesine gelince tekfir etme meselesine birisine kafir deme meselesine gelince peygamberin dinini bilip de daha sonra bildikten sonra o dine söven insana ben tekfir ediyorum. Ona kafir diyorum. Ve ona söven veyahut da insanları o dinden yasaklayan veyahut da o dine karşı düşmanlık yapana ben Eee, "Fa hada huve allazi takteru ben kafir diyorum." der. Bunun dışındaki ki sana kafir deme. "Wa Ümmetin çoğu da Allah'a hamdolsun olsun böyle değiller." diyor. Ümmetin çoğu da böyle değil. Hani diyorlar ya ümmetin çoğuna kafir diyor. Muhammed bin Abdüllahab, "Bilakis ümmetin çoğu böyle değil ki." diyor kafir diyeyim onlara. Ya şüphe ise ee, Muhammed bin Abdülvehhab ona razı olmayana hemen savaş ilan ederdi herkesle savaşırdı. İşte öldürürdüm, öldürürdü falan. Ee, böyle şüphesi. Muhammed İbn Abdülhabi Rahim Allah Teala e, yani şöyleydi. tevhide davet ederdi. Ancak kendisini müdafaa etme babından savaşırdı. Kendisine, nefsini veya ızını müdafaa etme babından savaşırdı. Veya karşıdaki kişiye Hüccet, yani İslam'ı anlattıktan sonra Tevhid anlattıktan sonra, şirke anlattıktan sonra halen o insanlar şirke davet ediyorsa, İslam'a karşı oluyorsa, türbelere tapmaya davet ediyorsa, onlarla savaşırız diyor. Bunun dışında kimseyle savaşmayız diyor. Dur i Seniyye Cilt 1 sayfa 83'te der ki, وَاَمَّ الْقِتَالِ فَلَمْ نُقَاتِلْ اَحَدًا اِلَّا مَا دُونَ النَّفْتِي وَالْفُرْمَةِ Savaşmaya gelince diyor, ancak kendi nefisimizi ve kendi ırzımızı korumak için savaştık der savaştık diyor. Fe inna an ala Ve savaştığımız zamanda mukabele babından savaşırız. Yani birisi bizimle savaşırsa biz de ona karşı savaşırız der. Ve ceza'u seyyatın Bir kötülük yapanın cezası ancak kötülükle karşılıktır der. Çünkü o kişi kötülük yapıyorsa artık burada kötülük değil. Yani misliyle karşılık veririz der. Kendimizi müdafaa ederiz der. Ve kedalika man resul Keda, peygamberin dinine söven bildikten sonra peygamberin dinine söven Peygamberin dinine düşmanlık yapana karşı da savaşırız diyor. Dolayısıyla Muhammed bin Abdullah ancak kendisi müdafaa babından ve neslinin ve ırzının müdafaa babından savaşmıştır. Bu bir. ikincisi de e, peygamberin dinine savaş ilan eden insanlara karşı savaşmıştır. Yani halen türbelere tapılıyorsa, bu dindirdi insanlara davet ediyorsa, insanlara şirke davet ediyorlarsa, şeyhlerinin gaybı bildiğini iddia ediyorsa, şeyhlerini ilah halen yapıyorsa onlara karşı savaşırız ki peygamber sallallahu de böyle yapmıştır. Mekke'yi ondan dolayı fethetmiştir. Şirki temizlemesi için. Taif'i diğer bütün yerleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşmasının sebebi Allah'ın kelimesinin tevhidi yüksek olmak için savaşmıştır. Başka bir şüphe ise Muhammed bin i Muhammed bin Abdullah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük görüyordu şüphese. Peygamberi işte küçümsüyordu diyor şüphesi. Bu şüpheyi de Alevi Haddad isimli kitabı isimli şahıs diyor ki Muhammed bin i diyor her cuma günü Peygamberin küçüm küçük görürdü diyor. Ve derdi ki diyor benim atam Muhammed'den daha hayırlı. Çünkü bu atamla yılan falan öldürürüm. Muhammed ise bir şey yapamaz, O öldü değil. Tabii ki bu bu ne aleyhi ve bunu yani böyle diyen kişi dinden çıkar. Niye? Çünkü peygamberi gerçekten küçümseme var burada. Ama şüphesiz ki bu Muhammed bin Abdülvehab atılan bir iftiradır ne sallallahu aleyhi ve Muhammed bin Abdülvehab teala peygamber hakkında kasim ehline yazdığı risalesinde der ki iman ederim ki peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin ve resullerin sonuncusudur. Kulun imanı onun risaletine iman etmedikçe ve nübubvetine şehadetle bulunmadıkça sahih olmazdır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu. Kişi ona iman etmediği zaman onun peygamber olduğunu iman etmediği zaman o kişiyi mümin değildirdir. Muhammed bin Abdullah Vehhab teala eee Durr cilt 1 sayfa 32'de e, dediği gibi rahimehullah teala. Bilakis, Muhammed bin Abdullah usul 3 isimli kitabında 3 esas Türkçe'ye tercüme edildi. 3. esas olarak e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e imanı zikredir. Ona iman edilmesini, onun sevilmesini, e, onun sünnetine tabi olunmasının farz olduğunu bu 3 esasstan biri olduğunu beyan eder yani bu usul Salat isimli kitabında dolayısıyla bu e, Alevi Haddad'in şeyde nesullerlaafiyyetüllâhıma yalandır. yedinci şüphe ise <gülüyor> e, şeytanın boynuzu Necid bölgesinden çıkacak şüphesi İbn Afalik risalesinde der ki: "O ama, "Siz ya Ahl-i Yamama, "Sizin hadis-i sahihinizde, "Sizin hadis Aynı dokümantlama karnının şeytan. Der ki, ey Yemenli halkı siz, işte sizin oradan e, şeytanın sahibi bir hadiste geçtiği gibi şeytanın boynunuzu çıkacaktır. Der. Yani kısaca şunu, bir hadiste geçiyor ki, sahi bir hadiste Allah Resulü diyor ki, Allahümme berekfi ve ofi Yemen'in, ey Allahım Yemenimizde ve Şamında bereket yap, bereket ver. Sonra soruyorlar, peki ne Allah Resulü diyor, ne işte şeytanın boynunuzu çıkacak. Orada depreleler, fitneler çıkacak diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi bu Muhammed bin Abdüllah'ın düşmanları diyor ki bakın Necid'den Muhammed bin Abdüllahap çıktı. Allah Resulü onun yani fitneler çıkacağını haber vermişti diyor. Ale buna cevap olarak buradaki Necid denildiği zaman yani Necid denildiği zaman Suudi Arabistan'ın şu anki Muhammed bin Abdüllahap'ın yani şu an, Muhammed bin Abdüllahap'ın doğduğu yer ve Irak'a doğru Irak, Kufa, Basra, Salam, tüm Necid'dir. Ve buradaki hadisteki Necid'den kasıt e, Iraktır. Niye? Çünkü ha hadisin birçok lafızlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İrak'tır diye beyan etmiştir. Bunu be, be, İbn-i Hacer al Asqalani, e, ondan sonra Hattabi İbn-i Hacer al Asqalani gibi alimlerin oradaki Necid'den kasıt Irak olduğunu beyan, demişlerdir. Hattabi ve İbn Hacer anlatılan yani neci gerçekten kastı oradaki Irak olduğunu beyan etmişlerdir ki gerçekten de yani şu an Irak'ta bütün fitneler Irak'tan çıkmıştır. Hariciler, Murci'e, Mu'tezile, Havaric ki şu anda da halen sallallahu aleyhi ve sellem'e fitne var. Dolayısıyla oradaki kasıt e, neci'dir. E, oradaki kasıt Iraktır. Farz et ki Irak değil. Yani Muhammed bin Abdullah'ın çıktığı yerdir. E, o, yani Muhammed bin Abdullah yani orası kötü, Allah Resulü oraya kötülüyorsa, oradaki yaşayan bütün insanlar kötü olacak diye bir kaydı yok. Öyle bir kaydı yok. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi. Mekke'de Ebu Cehil ve Ebu Lehab vardı. Tamam bütün Mekkeliler şu an kötü mü diyelim? Bilakis Allah Resulü Medine'deydi. Medine'de Yahudiler vardı. Tamam şu anki bütün Medine ehli kötü mü diyelim? Bilakis Mısır'da Firavun vardı. Tamam şu anki bütün Mısır kötü mü diyelim? Türkiye'de işte Nemrut vardı. Tamam bütün Türk halkı kötü mü diyelim? Necid'de de Museylemetül Kezzet var diyelim. Yalancı peygamber, peygamberin zamanında çıktı. Vefat ettikten sonra çıktı. Tamam şu anki bütün Necid ehli kötü mü diyelim Şüphesiz ki şüphesiz ki öyle değil. Bundan dolayı Şeyh Albani rahimehullah taala'nın Sılatu'l-Ehadi's-Sahihah cilt 3'le -de de der ki: Bu hadisi tefsir ederken der ki: "Ve cahilu enha'l-Irak, kemâ del 'aleyhi ekseru turuq'l-hadis." Birçok insan yani hadisin birçok yollarıyla gelen şeyde buradaki hadisten kasıt Irak'tır der. Birçok yollarından anlaşıldığı gibi, birçok senedinden anlaşıldığı gibi. "Ve bi'd'alike kâle'l-ulemâ kadîmen." Eski alimlerde bunu demiştir. Yani Irak olduğunu beyan etmişlerdir. Hatta Bib ve İbn Hacer'in dediği gibi. <gülüyor> ve min el el mezmume, bir insan kötü bir beldedeyse o kişinin kötü olacağına bir şey değil, delil değildirdir. Şu an misal vereyim. Biz Hollanda'dayız, değil mi? Hollanda kötü bir belde mi? Kötü değil, küfür beldesi. Tamam bizde kötü olacak diye bir kaydı yok. Bana ne geteliyorsun? diyor. Şimdi Muhammed bin Abdullah Nijit bölgesinden çıkmışsa kötü bölgesinden çıkmışsa onun da kötü olacağı da bir diye bir kaydı yoktur der Rahimullah bilakis Muhammed daha sonra Elbani der ki bilakis der peygamberin dua ettiği Şam'dan işte Mekke'de Medine'den Şam'dan birçok kötü insanlar çıkmıştır der Şam'dan yani şu an Şam'ın bölgesinde bir sürü Allah ve Resulü'ne küfreden dine küfreden insanlar var normal insanlar küfrettiği zaman Allah'a sövüyorlar şu an Şam'dan birçok kötü insanlar var diyor Irak'tan ise birçok âlim insanlar çıkmıştır diyor. Ebu Hanife, İmam Ahmed gibileri. Tamam onlar Irak'tan çıktığı kötüm olsun şunu. Kelam Muhammed bin Abdullah da böyle yani. Kaldı ki daha sonra Selman el-Faresi, buraderde Selman el-Faresi bir mektup yazıyor. Diyor ki Selman el-Faresi Irak'tan çıktı diyor. Irak'ta yaşama diyor. Selman el-Faresi de diyor ki diyor ki Irak'tan çıksan da eğer yer güzelse, mukaddes ise o yer güzeldi insanı da güzel yapacaktı bir şey yok diyor. Selman el-Farisi. El-Ardu'l-Mukaddese la-Tukaddesin insan. Mukaddes yer, insanı mukaddes yapmaz diyor Ebu Derre. Şu an Medine mukaddes değil mi? Orada iki yaşayanların mukaddes yapmaz. Tamam, oradan mukaddes diye, oradakilerin hepsi mukaddes değildir diyor. Bilakis bu Derre diyor ki, insanı mukaddes yapan amelidir diyor. İnsanı mukaddes yapan amelidir. Amelin neyse ona göre, yoksa yerden dolayı sen iyi veya kötü olmazsın diyor. Kaldı ki Muhammed bin i Abdur, oradaki hadisten kasıt Irak'tır. Hattabi ve İbn Hacer'in dediği gibi Irak olmasa Muhammed ibn Abduller'in çıktığı yer dahi olsa yani orası kötü değil Muhammed oradaki yaşayanların hepsi kötü olacak diye bir kaydı yok Buradaki gibi Burası kötü biz kötü olacağımız diyi Buradaki bütün insanlar kötü olacak diye bir kaydı yok Nessaullah Başka bir şüphe ise kardeşler Muhammed ibn Abdullah da rahimullah ve Teala, Osmanlı devletine baş kaldırdı diye. Bu ise yani İbn Abd İbn her bunu diyor falan. Fakat bu yalandır. Niye? Çünkü Necid bölgesi o zaman Osmanlı'nın kontrolünün altında değildi. Yani Necid Osmanlı Hicaz bölgesinin Mekke Medine kontrol altındaydı ama Necid bölgesi Osmanlı'nın kontrolünün altında değildi. Yani Necid bölgesi her her kabile kendisi her kabilenin bir lideri vardı. Her kabile o, o yerde bulunduğunu hükmediyordu. Bura burayı hükmediyor. Diğer kabile orayı hükmediyor. Yani küçük küçük devletler vardı kısacası yani. Osmanlı orada ee, Osmanlı'nın altı şeyinde değildi. Dolayısıyla yani Muhammed İbni Abdülhabı'ndan sonraki gelen o daveti şeydenler Osmanlı ile savaşmışsa yani iki ayrı devlet birbirleriyle savaştı. Yoksa onlar Osmanlı'nın altında Osmanlı'nın altında değillerdi. Kaldı ki Muhammed rahimullah teala devlet reisleri hakkındaki inancı bellidir. Der ki Kasim ehline yazdığı risalesinde der ki salih olsun facir olsun yani salih olsun kötü olsun her yönetici ile birlikte cihadı devamlı ve bu yöneticilerin arkalarında cemaatle namazı caiz görürüm. Cihad Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiği zamandan bu ümmetin son, sonuncularının deccal ile savaşmasına kadar devamlıdır. Onu ne zalimin zulmü ne de adaletin tahibinin adaleti iptal edemez. Daha sonra der ki salih olsun facir olsun Müslümanların yöneticilerini Allah'a isyanı emretmedikleri, emretmeleri müstesna edin. Dinlemeyi ve itaat etmeyi vacip olarak görürüm. Yöneticilere dinlemeyi ve itaat etmeyi vacip olarak görürüm. Her kim hilafet işini üstlenir. insanlar onun etrafında toplanır ve onu kabul ederler. O da halife oluncaya da kılıcı ile onlar üzerine egemenlik kurarsa ona itaat etmek farz, ona karşı ayaklanmak da haramdır der. Yani Muhammed İ' in inancı budur yöneticiler hakkında. ona itaat edelim ona karşı ayaklanmaya da haramdır der Rahimullah sana Dolayısıyla, Osmanlı'nın aslında değildi. Altında olsaydı e, itaat ederdi. Haramı emretmediklerimizdi. Ama altında değildi. Başka bir şüphe ise Muhammed bin Abdullah Teala in, şefaat inkar ederdi di. Tabii ki bu da bu da e, yalandır. Zira Muhammed bin Abdullah İbrahimullah Teala eee Katim ehline yazdığı risalede der ki: Yani bu da çok yaygın. Muhammed bin Abdullah Vahabiler şefaat inkar ediyor. Diye. Bu da tabii ki yalandır. Çünkü Muhammed bin Abdullah Kasim ehline yazdığı kendi risalesinde der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine de iman ederim. O ilk şefaatçi ve şefaati ilk kabul edilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini bidat ve dalalet ehlinden başka, başkası inkar etmez. Yani onun şefaatini ancak bidat ehli inkar eder. O sapık ehli inkar ederler. Ancak şefaat izin ve sonradır. Allah izin verirse veradı olduğunda şefaat edilir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar da onun razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Allah razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Kimmiş izni olmadıkça onun katında şefaat edecek olan? Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Göklerde nice melekler var ki onların şefaatleri dilediği ve razı olduğu kimse hakkında Allah'ın izin vermesinden sonra olması müstesna hiçbir işe yaramaz. Yani nice melekler, Allah diyor ki nice göklemelikler var ki şefaat hiçbir işe yaramaz. Ta ki Allah İzin verdiği ve razı olduğu insanlara hariç. İzin verirse onda razı olursa şefaat edebilir. Yoksa kimseye şefaat edemezlerdir. O subhanehu ve teala ancak tevhidden razı olur ve tevhid ehlinden başkasına izin vermez. Müşriklere gelince şefaatten onların hiçbir nasibi e, yoktur. Dolayısıyla Muhammed bin Abdullah rahimullahi ve teala şefaati kabul eder. Kasim elinde yazdığı gibi. Ancak şefaatin iki şartla olurdur. Allah Şefaat edilen kişi razı olması lazım. Ve şefaat eden kişiye de izin vermesi lazımdır. Şu an birisi izin vermesi lazım şefaat edebilmenin için. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. İkincisi Allah o kişiden, şefaat edilen kişiden razı olmaz lazım. Allah razı olmazsa Peygamber dahi olsa sana şefaat edemez. Senden razı değil Allah. Dolayısıyla iki şart. Dolayısıyla Allah'ın izni ve razı olmadığı kimse şefaat edemez. Dolayısıyla sonuç olarak kimin elinde olmuş oluyor? Yine Allah'ın elinde olmuş oluyor. Dolayısıyla biz dua edeceğimizde ancak Allah taalelerden isteriz. Deriz ki ey Allah'ın falan kişinin şefaatine bana nasipet benim nasipet yani çünkü Allah'ın elinde dolayısıyla direkt Allah'tan isteriz kabirlerden ve şundan bundan istemeyiz Muhammed'in ﷺ da bunu der de bu şüphelerden sonra bilinsin ki kardeşler bu da başka bir şey Malikilerin Malikilerin bir kitabı var ismi El isimli kitabı bu kitabın yazarı Allah mi denilen bir kişi bu denilen isimli kitapta soruluyor. Bu Lahmiye deniliyor ki Vahhabilerin yaptığı mescitlerde namaz kılınır. Diyor ki hayır o mescitte namaz kılınmaz. Bileksi o mescit yıkılması gerekir falan. Bu Lahmiye de Hicri e, Hicri e, e, yani 5. asırda yaşamış. 5. asırda yaşamış. Muhammed bin Abdullah ise 12. asırda yaşamış. Ama bu Lahmi'nin kastettiği başka bir Afrika'da bulunan bir Vahabiye fırkası. Başka bir fırka bu. Evet. Muhammed İbn Abdülham'ın kastı değil. Çünkü Afrika'da o 5. asırda e, Abd Abdurrahman İbn Abdülvahad İbn Rüstem denilen bir şahıs duruyor Afrika'da. Bu şahs harici sapık bir kişi. Herkese kafir diyen bir kişi. Bu şahsın hareketine de Vahabi hareketi diyorlar o zaman Afrika'da. O zamanda. Ondan dolayı işte ilim ehli o zaman ona karşı çıkıyor işte bu haricidir falan da 5. asırda. Kitaplarda da yazıyorlar bu fırka dikkat edin falan deyin. Ona da Vahabi fırkası diyorlar. Maliki alimlerinin Vahabi fırkası kastettiği o Abdurrahman İbni Abdullah İbni Rusya'nın hareketi. Muhammed İbni Abdullah ile alakası yok çünkü Muhammed İbni Hanım daha ta ta 12. asırdan sonra geldi. Bundan dolayı bazı cahiller kitaplar okuyor mesela Maliki'ler diyor işte Vahabi fırkası çok kötü falan. Zannediyorlar ki şu anki Muhammed bin Abdullah'ın fırkası. Halbuki onların kastettiği nedir? Ta 5. asırda çıkan Abdurrahman bin Abdullah bin Rustam harici hareketini. Buna da buna da dikkat edilmesi gerekir. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Bu kadarla yetiniyoruz. Vesallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve âli ve